No radio. Aşkarim Polor çaynırımı yatacık. Sesli Meram başlıyor. Sesli Meram devam ediyor. Bağsız, bağlantısız ve bağımsız seslerin birbirini bulduğu Sesli Meram'ımızda Nur no Radyo'da 2016 Perşembe günündeyiz. Görüp görebildiğimiz yapıp da başımıza gelenlerin aslında neye çevrildiğini, nasıl bir şeye dönüştürüldüğünü Makus bir kader gibi çıkartılıp duran darbe geleneğinin, darbenin aslında bir hayatın yıkımı olduğunu dün bugün ve daima tanıklık etmekteyiz. Geçtiğimiz hafta onca yaradan bahsederken ertesi günü, hemen ertesi günü 15 Temmuz günü akşam saatlerinde işte gerçekleştirilen kalkışma ya da darbe herhangi bir şey, olarak adlandırabileceğiniz herhangi bir şey Karşısında gerçek bir çürümenin aslında ne olduğunu gerçeklikten aslında çürütenin ne olduğunu görüp geçirdik ve e, en ikonu 15 Temm, sabahına kadar ülkede yaşatılan o kaotik ortamın ve yıkımın aslında nasıl bir cüretle ortaya da hem sesinledik hem gördük darbenin iyisi olmaz Darbesin, darbenin ehveni olmaz darbenin olumlanabilir bir yanı olmaz darbe dediğin şey Sözüne, darbe dediğin şey, sesine, darbe dediğin şey, görüşüne ve hayat tarzına, inancına ve yaşam biçimine ve daha bir dolu şeye karşıtlığın tezahürü olarak kendiliğinden geliştirilen, kendiliğinden ortaya çıkartılan bir mefhum olarak değerlendirilirken yıkım cap canlıdır, yıkım tam da gözümüzün önünde gerçek kılınandır bugünün ülkesinde. 15 Temmuz gecesini atlattıktan sonra 16 Temmuz sabah saatlerinde işte yaşanan o geri dönüşüm ve muktedir olanın egemen ağın tıpkı 14 senedir veya daha uzun süredir nasıl birbirleriyle hemhal olduklarını artık ifşa olmaktan beter bir afişe olmaktan öte yaşamın içerisinde kanıtladığımız şimdiki devlet mevhumunun sahipleri olan X Parti'nin Artık bunları söylemek bile bir yerde banal kaçıyor gerçi ama ortak çıktıkları beraber yürüdükleri yollarda nihayet güç paylaşımının bir yerlere evrilmesi sonucunda artık hayat hakkınızda bir tek söz sahibi var. Hayat hakkımızda bir tek sahibi olacak kişi veya makam işte A parti cemaati bu ikisinden sadece bu ikisini tercih edebilirsiniz. Yoluyla ortaya çıkartılan şey bizim o Yaşadığımız şey yani 15 Temmuz günü yaşadığımız şeyi de ortaya çıkarttı ki 17-25 Aralık depreminde ya da 17-25 Aralık hırsızlık operasyonunun ortaya çıkarttığı serili verdiği bir biçimde ortaya çıkarttı. o mefhumun içerisinde de aynı şey vardı. Son gerçek yapılan edilen her şey gerçek son derece az son derece sınırlı ve son derece eksik gediyle hareket eden bir ülke. Böylesine bir çabayla, bir taarruz istenciyle ortaya çıktığında da 200'ün üstünde kayıp var, 200'ün üstünde bir insan kaybı var. Bunların içerisinde işte 150 civarınmış durumda bu insanların hayat haklarının ayaklar altına alınması, hayat haklarının yok edilmesi ve işte kimisi önceden haber verilmiş aksiyonun, gerçekleştirilecek aksiyonun, bir darbenin nasıl bir şey olduğunu işte eniştelerden, bacanaklardan öğrenildiği bir mehfunda yıkım sahicidir. Bugün de olağanüstü hali ilan edildi. Bugünün ülkesinde yeni diye yeniye uyandığımız ülkede. Oysa demokratik eksikliğimiz, demokrasi basınındaki eksikliğimiz sürekli güncellenirken mevhum sadece elinde silah olanın değil mehfum sadece halkın üzerine bomba yağdıran o güruhun e, ki gibi değil ki onun aynı zamanda daha önce devletin nasıl kullandığı Devletin aynı zamanda Roboski'de bunu nasıl eğlediğini de biliyoruz. İşte yıkımı herkese, her şekilde, birebir, kesintisiz bir biçimde aksettirmekti mesele. Yıkıldık. Yıkıldığımız yerinde altından kalktık. Kalkabildiğimizi zannediyoruz şimdi ama o yıkıntı hala çöküş devam ediyor. Çünkü bu sefer yeni ülke ya da yeni nizam ya da yeni ağa, hayatımızı aynı o darbe klindeki unsurlardaki gibi ya da darbeyi gerçekleştirme cüretine çıkanlar gibi birbirine perişan etme istenciyle birbirini yıkma istenciyle yoluna devam ediyor. Yaşadığımız yerin teyakut halindeki bu güncellemesi bir ümit var olma halini değil, işte bir kimilerin Amerika'ya göz kırpmasını, kimilerin işte bu düzen böyle sağlamalını demesini ya da olanca biten bütün yıkımı da. Eksiksiz geliksiz, görünür kalıyor, birbirine yaklaştırıyor. Dinlemekte olduğunuz program Sesli Meram, Noor Radyo'dasınız. Grichal Lichtenberger ve Jesse Osborn Lantier'in iki çalışmasıyla devam edeceğiz. Bu tarz titreşimleri çok sık duyamıyoruz radyoda ama işte darbenin yarattıklarından sonra galiba en iyisi gürültülerin arasındaki serpiştirilen notlara, gürültüleri ve didaktik olmayan seslenişlere ihtiyacımız var. Farklı bir rota bulamazsak hepimiz o çökmeğinin çöküşün altında kalmaya devam edeceğiz çünkü. Sesli Meram devam ediyor. Evet Sesli Meram Nur Radyo'da sürüyor. Grishel Lichtenberger ve Jesse Osborne ortak kayıtlarından dinledik. parça parçayla arka arkaya ve kendini temsil eden, kendini ortaya çıkartan, kendini göstere gelen şey... E, ...takvim yaprakları artık salt kan... ...sırf av ve hep yıkımla donatılmış bir ülkede... E, ...gönderilmeye çalışıldığımız istikameti bildiriyor. Her şey bir yana, her şey bir kenara. Nasıl Ceberrut Devlet Aksiyonu'nun e, darbeyi yapmak isteyen... ...o güncellenen e, darbe kliğinin karşısında ortaya çıkarttığı bir taarruz sürekliliği... ...o halde şu hale biyopolitik bir mesele olarak güncelliğine kavuşuyor... Kıtipiyoz talihlerini kendine sakla demiştim bir ee, takipçim Twitter üzerinden. Bunları kendime saklıyorum ama şu yaşadığın güncelliği yatsımıyorsan ne desem diyeyim çürümekten uzak kalmayacaksın diye bir yanıt vermiştim ben de. O kendini görmüş zaten sonra da engellemiş ama yaşadığımız şey ortaya çıkartılan bu mefhum ve komple girif hal direk çürümeyi ortaya çıkartıyor. Direkt en direkt kestirmeden kesintisiz bir yıkımı ...menzilin ortasına bırakıyor. Ama desek, ben mi desek, cem mi desek... ...hiçbirini demeye gerek yok. Bir hiç kimse olarak, bir haymatlos olarak... ...bir eksik, bir yarım bırakılmış... ...insan olarak söyleyebileceğim... ...ya da sözcüklere kavuşabileceğim yerde... ...sözcüklerimizin nasıl bunca kolay... ...yok edildiği... ...sözcüklerimizin nasıl bu kadar kolay... ...yıkıma rehin edildiği ortaya çıkıyor ki... ...bunların hiçbiri edebiyat değil. Bu Köprüsü'nden işte o... ...mabül... Aksaray denilen yerleşkenin etrafına ya da işte genel kurmay yolunun üzerinde yapılan bombardımanlar sırasında insanların yere düşmesini ya da işte geçitlerden yere düşmesini ve havayı uçmasına paramparça olmasına ya da işte ne bileyim sürekli televizyonlarda tekrar edilen işte yıkımın nasıl olduğunu ortaya çıkartan şiddet pornografisine artık aşmış işte darbeciler de böyle vurdu işte memleketine sahip çıkmazsan işte böyle olacak. Memlekete hiçbir zaman sahip çıkılmamıştı zaten. Devlet açısından bakarsak memleketine sahip çıkmak isteyen insanların hep önünde bir birikinti, hep önünde bir yıkım, hep önünde bir cerahat yükseltilmişti. ki O cerahat ki <gülüyor> gerek sesimizi, gerek sözümüzü, gerekse de aslında konuşmak istediklerimizin hepsini birden yerle bir eden ve bunu sanki makul, olağan, gerçekten sıradan bir şeymiş gibi göstere gelen bir yıkımla karşımıza çıkmıştı ki 15 Eylül'den sonra ortaya çıkan şey de biraz düş kırımı, biraz soykırım, biraz da kesintisiz bir güç paylaşımı ve onun kavgasında darbenin, karşı darbenin gerçekliğe evrilmesiydi. Meramlarımız artık birbirine teyit bile geçmiyor. Çünkü okunmayacağını, sorgulanmayacağını bilerek çukurdaki halimize hem karalıyoruz hem birbirimize bahara çağı anlatmaya gayret ediyoruz ama Gel gör ki iş, işin içine işte devletten gasp edilmiş, yani sürekli devletin lehçesiyle söylersek devletten gasp edilmiş milletin mallarıyla, insanların bombalandığı, katledildiği, kırıma yollandığı bir mevzilde. Olağanüstü hal çabasının ya da olağanüstü hal istencinin bir şekilde gerçekliğe kavuşturulması, bir şekilde gerçek kılınmasının hemen ardından peyderpey yenilenenler ya da yenilenmesi için artık yol verilen, çünkü bugün meclisten geçti o, Peyderpey yol verilenler, gerçek kılınanlar tam da işte o darbe kriğinin yapmak istedikleri şeyle örtüşüyor. Zaten e, Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki kırım ya da işte ne bileyim İçişleri Bakanlığı'ndaki kırım ya da yarın öbür gün gazetelerden başlayarak işte Meydan Gazetesi'nin komple galiba kapatılmasına doğru ilerleyen genel yayın yönetmeni e, gözaltına alınmıştı ve bugün de Orhan Kemal Cengiz kendisi avukat aynı zamanda işte Radikal Gazetesi'nden tutun da işte Zaman Gazetesi'ne ona buna birçok yere makale yazardı ama bu makalelerin içerisinde içerik avukat kimliğinin yanında paylaştıkları ve göstere geldikleriyle ülke tahlilinin ülkede demokrasinin değesinin ne hale evrildiğini ya da demokrasinin aslında nasıl bir şey olduğunu çoktan unutmuş bir halka bir yönlendirme bir aksiyonu ...bildirme ve olan biteni de gerçekten sorgulayabilmek için de bir meseleyi birleştirme çabasıydı ama ne ki... E, ...o da gözaltına alındı e, ve birbiri peşi sıra hayatın sıradan olanın elinden çalınması güncelliğinde... ...bir oradan bir buradan eksiltmeler, bir oradan bir buradan yıkımlar e, insanlığı tüketmeye devam ediyor... ...insana karşıtlığı güncellemeye devam ediyor... Şimdi Norradyo'da yine iki parça dinleyeceğiz arka arkaya. 45 ACP Hangin There ve Sleek Response. Bu egzantrik yapılarıyla biraz daha e, tuşesi teknoya uzanan çalışmaları olacak. Çünkü o sonik ses bombardılarının ya da işte uçakların gezinmelerinin ya da bomba seslerinin ya da işte e, ona karşı duran insanların teyakkuz halindeki seslenişlerinin arasında gerçekten olan biteni fark ettirebilecek şeyler. Bu işte gürültü gibi gelen seslerin arasında karşımıza çıkıyor. Biraz daha naif, biraz daha dinlenebilir seslerle yola devam edeceğiz Nol Radyo'da. Radyodayız. Sesli meram, devam ediyor. Ve bu geceki 15 Temmuz gecesindeki köprü üzerinde yaşanan kargaşanın ve arbedenin halka nasıl ateş edildiğinin e, canlı kayıtlarından birisi epey zaman sonra bir şekilde e, görünür kılanıyor. Çünkü köprüsündeki MOBS kayıtlarından çekilmiş bu görüntüler. Ve yaşamın yerle bir edilmesi, yaşamın nasıl mahvedildiğinin ortaya çıkartıldığı bu ülkede kesintisiz bir biçimde gösterile gelmekte ve gerçeklik salt bir ibareden, salt bir e, tevatürden ibaret değil, gerçeklikte nasıl bir hayatın şekillendirilmeye çalışıldığı ortaya çıkıyor. Hayatı bir rehinelik uzamına dönüştürmek artık hem kesintisiz hem de olağan bir şeymiş olarak değerlendirilebiliyor. Çünkü e, ...tankların, topların karşısında duran insanlar ancak hayat hakları için kendilerini e, siper ederken... ...hayat hakları için mücadele etmeye amaç edinirken bugün tekbirlerle, çeşitli avazlarla, kimisi işte farklı zikirlerle, farklı eylemlerle beraber ortaya çıkan duruşta... ...o yıkımın aslında neye dönüştürüldüğünü, o yıkımın da nasıl bir şeye dönüştürüldüğünü kendiliğinden göstere gelmeye devam etmekte ki... Halk olarak bahsede geldiğimiz ya da bu ülkede yaşamaktan kasıtla ortaya çıkarttıklarımız ya da göstermeye gayret ettiklerimiz hani kimimiz için genel bir yafta olarak değerlendirilen işte ötekisi, nefret unsuru işte hakaret edilebilir hain olarak değerlendirilen insanların yaşaya geldikleri şeylerin hiçbirisinin basit olmadığı kendiliğinden bir denklemden ibaret olmadığı da ortaya çıkıyor ki aynen öyle aynı şekilde Yaşatılanların bugün işte nisebinden ancak kıyısından köşesinden habere buluyoruz. Haberdar olabiliyoruz. Bugün aynı şekilde Silopya'dan ya da Şırnak'tan aynı şekilde yavaş yavaş ve çoğu zaman eksiltilmiş bilgilerle ulaşabiliyoruz. Ve yıkımın neye dönüştürüldüğünü, yıkımın ne ne aradığa getirildiğini de kendiliğinden gerçekliğini ortaya çıkartan, kendiliğinden gerçekliğini ortaya seren bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Ki Ali Bey Hocam evinde mesela bugün bir saldırı gerçekleştirilmiş kimliği belirsiz kişilerce veya işte yakın tarihte bildiğimiz şeylerle işte o sünnetsiz işte Gülen Efendi falan deyip de anlatılıp ondan sonra bildiğiniz yoldan devam ederek ve kendiliğinden eksiltmelerin değil kendiliğinden yıkımın alkışlarına geldiği, alkış kıyamet savununa geldiği bir uzam önümüzde bina ediliyor. Ta 15 Temmuz'dan bu yana bir, bir dolusu öncesiyle de beraber. Neyse sözü şöyle değerlendirmekte fayda var. Ee, darbecilerin defedilmesinden hemen sonra ortaya çıkan iradeyi bir millet uyanıyor şahlanışıyla süsleyerek kurgulayan devletin şimdisi. Bizatihi onların yapma gayretinde olduklarını da bu sefer tersinden tüm öteki ad yapmak için ...bir fırsat gibi değerlendirerek bugünleri güncelliyor. Zorunlu askerlik denilenin hizmette bulunan erlerden, yargı mensuplarına, hedef gösterilen gazetecilerden itirazı olan herkesin... O ...Gülen denilen alamın örgütüne yakın ya da işte Gülen'in hareketine yakın... ...birlikte hareket eden zümreler olarak dansa etmeleri bir hünç kuşağı sistematik şiddet meselesi yeniden var ediliyor... Titrinde gazeteci mahallesi olan mesela Adem Özköse'nin bu haftaki yazdığım kısa notta mesela ondan da bahsediyorum. O, o paragrafları okuman gerekiyor çünkü. Adem Özköse'nin yaptıkları yazdıklarında da işte muhafaza medyaya uyarıyorum. Arkadaşlarımız demokrasi şehidi falan lanse etmeyin. Lanse etmekten vazgeçin. Onlar din, vatan ve milletin şehitleridir noktasında değişen. Ya da tankçı asker mühimmat alın al denince Gazi Mahallesi'ne gideceğiz sandım. Darbe olacağını bilmiyordum gibi karşılıklar ve gerçeklik. Mesele sistematik şiddetin tüm o demokrasi tahilünün darbe kalkışma gecesi zikredilmiş olan söylerlerin nasıl da yalan ve kurnazca zikredildiğini asıl olan bitenin olacak olanın sıradına kasıt olduğunu da bir şekilde ifşa ediyor zaten. ikinci ordu komutanı hudut yaş üyesi Akın Öztürk ekip. Akın Öztürk için bugün bir Genel Genelkurmay Mahlas'ta bir açıklama var. Zaten Twitter fenomenlerinden birisinin işte artık son saniye, son dakika gelişmesi değil de artık bir son saniye gelişmesi olarak yaşıyoruz bu ülkede dediği şey işte o. Yakın Öztürk'e kadar Kırımların katliamların altında imzası bulunan isimlerin sadece ikisi bile yetecektir. <gülüyor> Pardon. Elediklerine devam etme istenci. Ve aslında önümüzde Kozcaman'ın yüzdeltilmeye devam edilen. Demokrasi mesele hep ağır yaralarla güncellenmektedir bugün e, bu sınırlarında. Reçetesine sivil darbe, ruhsatlı silah, imtiyazlı özellik, mevzuatın bir kenara terk edilmesi ve daha pek çok ekemen diskurunun eklendiği bir şablon, çerçevenin yapılandırıldığı bir meselede artık e, o demokrasi hedeftedir zaten. Hayatın bir rehinelik uzamına dönüşümü. Artık barizleşendir. Ölde ölelim, vur de vuralım gibi nincesinin zikredildiği bir menzilde cerahat, cüret ve cürüm birbirleri peşi sıra bir sıradanların kapa eşine taşınacaktır ki taşınmaktadır hala. Yaşadığımız bu yerin çukul halinin belki en güncel haleti ruhi ise bu aklın ektiği nefret kim ve linç tohumlarından barizleşmektedir. O meselenin anlaşılması bile yeter de artar şimdilik. Sadece şimdilik diye bir bahis tamamlamıştım tamamlamıştı. Bunun radyo üstünden de paylaşacağım birazdan. Eğer okumak isterseniz kısaca bir meram orada kendini göstermeye devam ediyor. Anlatım ya da anlatmaya çalıştığım şey işte o darbeci kliğin ya da darbe kliplerinin, devlet kliğiyle darbe kliğinin nasıl birbirine buluştuğu, işte mesela askeri meclis savaşçıları, Daiş çetesinin üzerinde kaldırdığı mühimmatlardan bazılarında Türkiye ibareleri var. Yani Türkçe ibarelerle Türkiye'den gönderildiği, ...ortaya çıkan ibareler var ve o silahların da işte nasıl geri döndüğü, nasıl geriye dönüştürüldüğü de kendiliğinden gün yüzüne kavuşuyor işte. Yani ne kaybedilenler, ne yitirilenler, ne o siviller hiçbirinin adının anılmadığı bir zaman diliminde işte olağanüstü hale birden geçişimiz... ...üç gün sonra her şey normale döndü derken siyasanın yapa geldikleriyle ekonominin altüst olması ya da hayatın direkt kendiliğinden altüst edilmesi... Hepsi birbirine tamamlıyor. Hepsi birbirinin üzerinde şekillendiriliyor ve hepsi birbiriyle hemhal bir biçimde bugün sıradanın susabilmesi için, sıradanın gerçekten suskun kılınabilmesi için gerçek kılınıyor. Hani dün akşam resmi makamından işte röportajı verdikten sonra Türkiye'yi seslenen Recep Tayyip Erdoğan işte o anlata geldikleriyle ya da anlatmaya çalıştıklarıyla işte bu memlekette Nasıl bir durum değerlendirmesinin ortaya çıkartıldığı, nasıl bir durum değerlendirmesinin artık bir e, yıkımla beraber hemhal edildiği ortaya çıkıyor ki olağanüstü hal denilen şey bugün meclisten geçti. Olağanüstü hal e, geçmişte 46 kez Bakür Kürdistanı'nda ve çevresinde bakır Kürdistanı'nın yöresinde yapılırken Gerçekliğiyle ortaya çıkan, gerçekliğiyle ortaya çıkmış olan hayatın bahsini yerle bir edebilmek ve yerle bir edebilmek için meydana getirilmiş olan tevatürü örtbas etme gayretini ortaya çıkartmakta. Hayatın kesintisiz bir biçimde yok edilmesi, kesintisiz bir biçimde mahfı söz konusu olan ki, 200 civarı insanın katledildikten sonra tam rakamlar bir türlü ortaya çıkmıyor. Çünkü sürekli güncellenen ve çoğu zaman haberdar bile olamadığımız bir mesele zaten o e, gerçeklik bahsi ya da gerçekten olmakta olanla esas çürüten bu çağın gerçekliğine, bu çağın ötesinde kendisinin ya da e, yıkımın neye dönüştürüldüğünde ortaya çıkartan bir bileşenle daha 24 saatte olmadan her şey ortaya karışıklık, her şey ortaya karışık bir biçimde sergilenmekte. Kışlaların ortalığa çıkartıldığı ya da yapılabilmesinin üzerine e, çok seri bir biçimde ortaya çıkartılan yapımlar ve mefhumlar ve devlet geleneğinin ortaya çıkarttıkları basit değil. Hiçbiri kolay algılanabilecek şeyler değil ama hepsinin üstesinden gelebilmek için müştereklerimizi savunmanın nedenle önemli olduğunu ortaya çıkartan bir gerçekliğin sofrasına doğru ilerliyoruz ki anlata geldiğimiz şeylerin bir doğusunu kimi zaman bir kulağından girip öbür kulağından çıkıyor insanların ama e, gerçeklik ve salt yıkım sadece bir e, uzağımın ötesinde olan bir şey değil. Biraz önce işte Twitter'dan kontrol ettiğim bir şey vardı. Daha 24 saatte olmadan o kadar çok OHG'yi yaptınız ki Durumun ciddiyetini fark edecek, şoka girecek kıvama geldiniz. Tebrikler demiş bir arkadaşımız. Aynen öyle. Aynen öyle şeklinde sema, yani gerçeklik ya da yarının aslında ne getireceğini hiçbir şekilde haberdar olamamanın menzilinde yıkım şekillendirilmeye devam ediyor. Bugünün ülkesinde gerçekten olan bir şey. Tabi o bahsetmeye çalıştığım gibi, dörtte biri deniz dörtte biri fetullah gülen'e bağlı paralel devlet yapamamaz. Dörtte biri devletin köşede sinsice beklenen, sinsice bekletilen derini, düzü dörtte biri de bugünün kliyi olan olmak üzere yani devletin şimdi hayatımızın tam da orta yerinde hayatımızı gasp etmeye devam ediyor. Anlata geldiğimiz şeyler hiçbiri tevatür değil. Anlata geldiğimiz şeylere devam ediyoruz ve yaşamaya devam ettiğimiz yerde de sonuçlarını görmeye devam ediyoruz. Anlattığımız hepimizin hikayesi. Anlatıp da yola devam etme şıkkından başka da herhangi bir müşterek, herhangi bir mücadele hattı söz konusu değil bugünün ülkesinde. Kulak verdiğiniz program Sesli Meram'dı. Yani anlatmaya çalıştıklarımızla kafanızda en ufakta olsa bir cümlelik yer bulabilmişizdir. Sesli Meram böyle bir çaba. Sesli Meram kendini geliştiren bir çaba. Sesli Meram biyopolitik aksamın üzerinde bu yaşadığımız deney günlerinde bile sözü hatırlayabilme gayreti. Çabalandıkça nefes almaya devam edeceğiz. Ondan ötesini hayat gösterecek. Bu haftada. Nur Radio. Aşkarim Polortaynırı Miyatek. Sesli Meram sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.